صلي على شفيع ذنوبنا محمد صلي على طبيب قلوبنا قره اعيننا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Nehmedullâhe teâlâ ve nusallî alâ nebiyyihil kerîm. Ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Allahü ve Teala ve Taala, fi Kitabihi Kerim, Estağizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذ۪ينَ كَسَبُ السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٌ كَأَنَّمَا اُشِيَتْ هُجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مظلما. Bu laik aşhabı النار, on فيها halidu. Sıvak Azim, ve belgana Resuluhu Nabiyl Kerim. Allahum ne eklim na fehmen Nabiyi? ve hıfz'al murselin ve ilham meleiketil mukarrabi amin ve qala'n-nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَىٰ اُمَّتِي اَشْشِرْكُ الْخَفِي Sadaka Resulullah فيما قال اَوْكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ Aziz ve muhterem cemaati Müslüman. <Gülüyor> Karşılaştığımız bütün hadiselerde beşeri veya tabii yani bizim irademizin dışında arzumuz dışında gelişen veya bizim isteğimizle gerçekleşen bütün hadiselerde görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti mağfireti ve koruyucu himaye edici muamelesi hep ileridedir diyebiliriz ki Allahu Zülcelal suç işleyen, günah işleyen kullarını zaman zaman tehdit ediyor. Azabıyla korkutuyor ama o kişiye ceza vermemek için günahkarı cezalandırmamak için de adeta bahane arıyor Allah-u Evet, eksikliğin cezası budur. Bu ihmalin seni böyle bir yanlış neticeye sürükler. Buyuruyor ama o suçluyu affetmek için de çok basit sebepler. Yani onun çok küçük bir kıpır danışı affına vesile oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde mana tekrar ediliyor. Bir yerde de ve rahmeti vesiat külle şey buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Yani hiçbir şey benim merhametimden daha geniş değildir diyor Cenab-ı Hak. Kainatta en geniş olan şey Allah'ın rahmetidir en geniş dediğimiz şeyler bile o rahmetten o merhametten daha geniş değildir. Ama bu çok geniş rahmete merhamete rağmen e, insan becerip de bazı küçük sebeplere başvurup da kendisini affettiremiyorsa ve o herhalde o cezaya layık bir kişi demektir yani. Yoksa Cenab-ı Hak hakikaten affetmeyi murad ediyor. Hadis-i şeriflerde örnekler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girmiştir. Bir kediyi hapsetmiş aç ve susuz bırakmış hayvan Ölmüş, o onun helakine, azaba uğramasına sebep olmuştur. Susuzluktan kıvranan ama su bulamayan bir köpeğe bir başka kadın da ayak kapısıyla su verdiği için cennetlik olmuştur. E ne olacak yani bir hayvana su vermekten ne çıkar? Cenab-ı Hak affetmek istiyor cezalandırmamak istiyor. Ama okulunda kulunda sayılan Allah'ın rızasına uygun düşen küçük bir davranışı bekleniyor. Şimdi mevzumuz olan ayet de bunu anlatıyor. Geçen hafta başladık bitmedi. cenabı Hak buyuruyor ki vellezine kesebu seyyiat insanlar ki, o kimseler ki, bunlar kötülükleri kazandılar. Yani dinin, Kur'an'ın ve Sünnet'in kötü diye vasıflandırdığı, yanlış diye, dine aykırı diye, geliş gelişi neticesi zararlı diye belirlediği bir kısım davranışlar var genel ifadesiyle seyyiat yani kötülükler adı altında Cenabı Hak bunları topluyor. E nedir bu kötülükler? İşte namaz kılmamak mesela. Bir seyyidir. Faize bulaşmak bir seyyidir. Efendim bir kişiden rüşvet talep etmek bir seyyidir. Yani dinin yasakladığı uzak durulmasını emir buyurduğu her türlü fiil ve davranış seyyiat adı altında bazen ifade ediliyor, bazen gemi olarak zünut diyor Kur'an-ı Kerim, günahlar şeklinde ifade ediyor, bazen hatalar şeklinde anlatılıyor. Yani hata kelimesi de kullanılsa seyyiye kelimesi de kullanılsa veya zemt, de ise günah kelimesi de kullanılsa yani yapılan iş, söylenen söz dinin tasvip etmediği bir şey demektir. İşte dine aykırı fiilleri kazanan insanlar var ya diyor Cenab-ı Hak herkes melek değil. Bu işleri yapanlar da var ceza-u seyyiyetin bir misliha. Bu kötülükleri, dinin suç saydığı işleri işleyen kişinin bu kötülüğünün karşılığı bir mislidir. Yani bir kötülük yapmışsa bir ceza alacaktır. Hani bir kötülüğe on misliyle ceza vermeyecek Cenab-ı Hak. Yüz katıyla ceza vermiş bir günahın, bir seyyidenin, bir hatanın karşılığı bir ceza. O ceza da tabii kimisini Cenab-ı Hak kendisi tayin ve takdir ediyor. Ahirette nasıl uygun görürse ama bazı suçlar var ki bunlar dünyada da belirlenmiş. İnsan öldürmenin cezası, iftira atmanın cezası, efendim, zinanın cezası bunlar artık sayılmış hadler diyoruz yani sınırı çizilmiş ölçüsü konmuş ileri veya geri kaydırılması mümkün olmayan hırsızın eli kesilecek bunlar belli cezalar bir de bu cezayı gerektirir diyor Cenab-ı Hak ama ne ceza vereceğini belirlemiyor bir ceza vereceğim diyor bunu ama ne veririm onu ben bilirim yani İlla bunu tayin etmek şart değil bizim için kötülükleri kazanan insanlar günahları işleyen insanlar işledikleri her günahın bir mislini ceza olarak görecekler halbuki iyilikler böyle değil bir ayette men caebil haseneti her kim bir iyilikle gelirse, yani iyi bir fiili gerçekleşir, gerçekleştirirse, iyi bir işi başarırsa yaptığı iyilik bir tanedir ama ona verilecek karşılık en azından on mislidir. On misliyle karşılığını bulacaktır. Bu da neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın merhametini gösteriyor. Kötülük misliyle cezalanacak. Bu işte şöyle ağırdır, şöyle kasıt vardır, şöyle şudur budur diye Cenab-ı Hak cezayı katmerleştirmiyor. Tam karşılığını veriyor verdiği zaman. Çoğu kere de affediyor. Vermiyor, bağışlıyor ama... İyilikler hiçbir zaman silinmez. O en azından on misliyle karşılık görecektir. Orta derecesi söylüyorum her zaman yardım meselesini gündeme getirirken 700 katına yükselebilir. Cenab-ı Hak dilediği kulları için bu 700'ü de katlar. Daha yukarılara çıkarabilir. Niye böyle? Allah kulundan yanadır. Biraz evvel okuduğum ayette ifade edildiği gibi, bu alemde onun rahmetinden daha geniş bir şey yok. Ve rahmeti vesiat kule şey. Benim rahmetim her şeyi kaplıyor. Her şeyi içine aldığına göre, içine alan, içine alan şeyden, daha, içine aldığı şeylerden daha geniş demektir. Daha engin, daha zengin demektir. İşte bunlar suçlarını misile ödeyecekler, misile cezalandırılacaklar. وَتَرْهَبُهُمْ dille Ayrıca bunları bir zillet, bir aşağılık, bir haysiyetsizlik, bir şahsiyetsizlik de kaplayacaktır. Yani hem suç işleyecek hem başı dik şahsiyetli itibarı olamaz. Allah'a göre bu böyle değil ama bize göre bu böyle maalesef. Bizim ölçülerimize göre biz öyle haklı Müslümanlar haline geldik ki izzet sahibi izzet sahibi itibar sahibi ne bileyim hürmete layık İnsanları biz gözümüzde hor ve hakir hale getirmişizdir. Ama Allah'ın zelil kıldığı, hakir gördüğü, efendim, itibarını öldürdüğü insanları da biz gözümüzde büyütüyoruz. Bu gayretullaha dokunmaz mı cemaat? Cenab-ı Hak hükmünü koymuş, efendim şartları tamamlanırsa, suç sabit olursa diyelim ki bir zinacı için şartlar sabit olursa suç sabit olursa ya yüz sopa dayak cezasına mahkum olacak veya evli ise edilecek hani dünyada şimdi bir moda var ölüm cezasını kaldırma gayretleri cezasını dini sahada da dinle ilgilen ilgilenen kişileri de bu istikamette zorluyorlar. Efendim zina için ölüm cezası yok. Yok hırsızın elini kesmek gerekmez. Şöyle de olabilir böyle de çeşitli yakıştırmalar. Yani dinimi tam yaşamak istemiyorum diyenlerin bahaneleri bu. Ben her zaman bir şey söylüyorum. Bana gelip soru soranlar bakıyorum yüzde 99 dinini yaşamamak isteyenlerin sorduğu sorulardır. Yaşamak isteyen kılayım mı kılmayayım mı? Kılacaksan bana niye soruyorsun bunu? Kurban keseyim mi kesmeyeyim mi? Ya kesebiliyorsan kendini ölç biç niye sorarsın bana? Yani haytarabilmek için yol arıyor adam Bu işi yapmamak için çare arıyor yoksa istefti kalbeke vele veftakir etmişti. Müftü. sana müftüler fetva verse bile fetvayı kendi kalbinden al buyuruyor peygamberimiz ne diyor senin kalbin bu iş konusunda ne diyor zaten o doğruyu söyleyecektir bazen de rahatsızlık fetva sormaya zorluyor insanları bir ortak bulabilir miyim bir suç ortağı bulabilir miyim filan hoca da benim suç ortağım olsun bu konuda yani doğruyu yakalamak için değil kendini doğrulamak için doğru göstermek için bunlar yanlış gayretler yanlış gayretler bunlar biz şimdi ne yapıyoruz Cenab-ı Hak diyor ki bu suç işleyenleri bir zillet kaplayacak onların yüzleri öyle ak değil benim yanımda fazla itibarları yok ama biz de diyoruz ki ya Rabbi, sana rağmen bunlar bizim yanımızda itibar sahibidir herkes biliyor böyle beynel bileli sicilli fahişe ve televizyon ekranlarında kendi ağzından itiraf ediyor yani işte şu kadar yıl o karşısındaki adamı anlatıyor beraberiz diyor ama daha evlenmedik evlenmeyi de düşünmüyoruz bu nasıl beraberliktir Allah aşkına yani bizim için nikah diye bir müessese yok böyle bir şeye vermiyoruz, böyle bir şey itibar etmiyoruz diyoruz ve bunu ilan ediyor herkes de duyuyor yine arkasından o müslüman geçinen samimi müslüman ona diyor ki işte bu bir ses yıldızıdır diyor ona yeryüzünde rütbe bulamıyor gökyüzünden rütbe arıyor buna yıldız nesiyle yıldız bu fahişe fahişe bu yıldız ama bilmem film yıldızı ses yıldızı yıldızlar hep yeryüzüne döküldüler zaten ve ne kadar suçlu varsa hepsine adı oldular Allah'ın ölüme mahkum ettiği insanlar bunlar. Yani rejim lazım, ölüm cezasına mahkum, sen bunu omuzunda taşıyorsun. Sen bunu alkışlıyorsun, onun resmini getiriyor, dükkanına asıyor, evine asıyor, aman aman kasetlerini taşıyor. Bunlar gayretullaha dokunacaktır, bilesiniz cemaat. O onları hor ve zelil hale getiriyor. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ Onlar için, bu suç işleyenler için Allah tarafından verilecek bir cezadan onları koruyacak kimse de yoktur diyor Cenab-ı Hak. Bir koruyucuları da yok. Korursa yine Cenab-ı Hak koruyacaktır. Onların koruyucusu da yok. E sen ne diye koruyucu oluyorsun buna? Hem Allah'ın dininden yanayım diyorsun, kitabından yanayım diyorsun. Öte yandan Allah'ın korumasız ilan ettiği insanlara koruma kesiliyorsun. İşte onun için küfrün boyutları gittikçe ilerliyor. Ve biz köşeye sıkıştırılıyoruz. Müslümanlar olarak sıkıştırılıyoruz. Müslümanlar olarak sıkıştırılıyoruz. Müslümanlar olarak sıkıştırılıyoruz öyle bir zaafa da uğradığımızı kabul etmiyoruz yani. Çok da ciddi bir hadise sayılmıyor bizim için bundan. Keenneme ughişet vucûhühum kıt'an minel leyli muzlima. Sanki bunların yüzleri diyor Cenab-ı Hak. Bu suçluların yüzleri karanlığı ifade eden, temsil eden böyle zifiri karanlık, kap karanlık Gecenin parçalarıyla örtülmüş gibidir. Yani en karanlık bir gecede bir adamın yüzünü görüyor musunuz siz? Baktığınız bir cismi görüyor musunuz? <gülüyor> en karanlık gecenin parçalarıyla bunların suratları örtülmüş gibi olacak. Yelme, tebyad vücu ve tesved du ahiret gününde, mahşer gününde herkesin gerçek yapısının ortaya çıktığı günde şimdi yüzler plan adam yakışıklı adamdır, beyaz tenlidir işte şöyle temiz giyimlidir bunlar sökmez asıl herkesin gerçek yüzünün meydana çıktığı bir gün var yevme tümle serayir o günde o hesap gününde bütün sırlar, bütün gizlilikler açığa çıkarılır diyor Cenab-ı Hak. Sen burada kendini nasıl takdim edersen et. Bir gün iç yüzün ortaya çıkarılacaktır. Senin iç dünya nedir, iç yapın nedir? İşte orada dünyada tanıdığımız nice beyaz yüzler simsiyah olarak karşımıza çıkacaklar. Simsiyah yani kömür ocağında mı çalışıyordu bu adam nerede çalışıyordu ki bu surat bu kadar karardı o karanlığı temsil eden küfrün onun yüzünde tecellisi şeklinde karşımıza çıkacak o küfrün karşılığıdır efendim ben inkar ettiğim halde yüzüm kararmıyor burada e bekle çok sürmez kim ölürse onun kıyameti kopmuştur. Öldüğün gün senin de rengin çıkar ortaya. Gerçek rengin çıkar ortaya. Ama Allah itibar etmiyor suçlulara, kafirlere. Biz niye itibar ediyoruz bunlara? Galiba en ağır suçumuz da bizim burada. Hani hadislerde zikrediliyor. Ümmet içinde iki sınıf var ki, Ümmet içinde iki sınıf var ki bunlar düzelirse bütün ümmet düzelir. Bunlar bozulursa bütün ümmet bozulur. Bunlar o ümmetin alimleriyle idarecileridir. Alimler bozulursa idareciler bozulursa Millet ben şuyum buyum ne derse desin kıymeti kalmaz onun. Çünkü onlar arabanın ön tekerlekleri gibidirler. Alimlerle idareciler. Bu ön tekerlekler nereye giderse arka oraya gidecektir. Yani millet onlarla birlikte sürüklenecektir. Biz bunu ayırmıyoruz. Efendim şöyleydi böyleydi. Eskisi kadar çok rahat değilim. Yani biliyorsunuz size gerçekleri açık açık söylemek de bir nimet idi. O nimetin de kıymetini bilemediniz. Açık konuşanları da kınadınız, etlerini cimbızla çektiniz. E şimdi de açık duyamıyorsun. Açıkta duyamadığım için de anlayamıyorum diyorsun. O senin seyyendir işte. O da senin seyyendir habın bu Fiah haidir Bunlar cehennemin ashabı cehennemin yaranı cehennemin ehli olan insanlardır yani oraya gitmeleri gereken kişilerdir bunlar eylemlerine uygun cezabı ve eğer küfür suçuyla oraya gitmişse bu adamlar küfür suçuyla cehenneme girmişlerse Orada da ebediyen kalacaklar. Her ne kadar ümmet içinde bazı insanlar, hakikaten hürmet edilen bazı alimler, yani Allah'ın o nihayetsiz merhametine bunu sığdıramadıkları için bu ebediyet uzun zamandan kınayedil diyorlarsa da bizim sevil yapmaya ihtiyacımız yok. Zorlayan bir sebep de yok. Herkesi ateşe düşmemeye zorlayın. Suç işlememeye zorlayın. Ama sen suç işle, sen cehenneme de girsen orada ebediyen kalamayacaksın, kalmayacaksın gibi gayretlere girmek faydasız bir şeydir. Bu ehli sünnet ölçüsü yani ehli sünnet cumhurunun ölçüsü değil bu. Bu gayretlere girmeye de lüzum yok. Şimdi neye benziyor? Yeryüzünde insan öldürme fikrini öldürme yerine insan öldürme düşüncesini, insan öldürme zihniyetini yok etme yerine insanı öldüren, cinayet işleyen, suç işleyen adamı kurtarma mücadelesi veriliyor. Bu kadar yanlış bir tutum olabilir. Bütün dilimleri her şeyi bütün yollar gençleri cinayet işlemeye teşvik eden yollar her fırsatta bunu aşılıyor yolu gösteriyor şayet cinayet işlerse birdenbire insanlık merhamet kesiliyor o öleni değil de ölmesi gerekeni acımaya başlıyorlar bu merhametin kaynağı gavurluktur başka bir şey değil evet o suçluyu, ölüm cezasını hak etmiş bir suçluyu, acımanın, ona merhamet göstermenin kaynağı yavruluktur. Başka bir şey olamaz. Nereden söylüyorsun? Kur'an söylüyor, benim söyleyeceğim bir şey yok. Zinacıları, suçluları cezalandırırken Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَلَا تَأْخُذْكُمْ bihima رَأْفَةٌ ت۪ينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ zina eden kadınla zina eden erkeği cezalandırdığınız zaman sizi merhamet yakalamaz acımaya kalkışmayın eğer Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa tam inanmış kişilerseniz bu acımayacaksınız buradaki merhamet imandan değil o hala suçluluk Anlayışı Hala suçluyu arka çıkma. Zihniyetinden başka bir şey değil. Suçu teşvik etmek istiyorsun. Suçu yaygınlaştırmak istiyorsun. İşte dünyanın hali ortada. 30 bin insan. Bunlara acımıyor kimse. O medeni geçinen İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, bilmem Rusya'sı. Neredeydiniz bu insanlar ölürken? Niye damarlarınız kabarmadı sizi? Gavur hep eski gavurdur. Bütün Türkiye ölse insana mı gelecek zannediyorsunuz? Ziya Paşa'nın dediği gibi, pek rengine aldanma, felek eski felektir. Zira feleğin meşrebi nasazı dönektir. Bu, bunlar sahtekar, kendilerinden bir kişinin burnu kanatıza kıyamet kopar, ama bütün İslam dünyası ölsün önemli değil. Zaten ölmesini istiyor. Ha, katile merhamet mi etmek istiyorsun? Bu insan öldürme fikrinin öldürülmesi lazım. Cinayetin, cinayet anlayışının öldürülmesi lazım. Onu kaldırdığın zaman idam cezası kalkar. Yani kimse insan öldürmezse, İdam cezasını tatbik etmeye gerek kalmaz. Durup dururken temiz insanları kimse idama kalkışı var. Ama adam cayır cayır öldürecek. Benim benim babamı öldürecek, benim eşimi öldürecek, benim oğlumu öldürecek. Onu devlet affedecek, yok bile ya Böyle yağma yok. Onu affedersen ben. Efendim, meclis affedermiş. Hayır. Sen kimi temsil ediyorsun? Benim hukukuma nasıl saldırabiliyorsun sen? Ama böyle başa, böyle tıraş. Bunu kabul edeceksiniz. Bundan başka bir şey yok. Küfür suçu ile gelirse bu adamlar, bir de küfürün dünunda bir kısım suçlar var. Yani adam dinini çiğniyor. Dinin yasakladığı bir kısım fiilleri işliyor ama küfür seviyesine varmıyor bu günah olduğunu bilerek suçlu olduğunu itiraf ederek bazı suçları işliyor hem zina ediyor hem de zinanın suç olduğunu biliyor İnsan öldürüyor insan öldürmenin bir suç olduğunu kabul ediyorsa bu da günahı kadar azaba maruz kalır Allah'ın dilemesine kalmıştır biz oraya karışmıyoruz eninde sonunda kurtulur cennete ulaşır ama küfür suçu işleyenin dosyasını kimse alamaz onu Muhammed Mustafa dahi kabul edemez olursa bu katilin affı bana aittir bütün şefaat yetkilerini kullanacağım İslam dinini reddeden Allah'ın nizamını reddeden ''Bu adamı affettireceğim'' dese Hz. Muhammed o da geri dönecektir. Küfür suçunun afı yok. Bunu işlememeye hiç olmazsa gayret gösterelim yani öbürlerini yapalım manasında söylemiyorum. Her şeye rağmen küfür suçu işlememenin mücadelesini verelim. Nedir küfür? Tekrar tekrar söylüyorum artık cemaatle anlaşamaz hale geldik biz biraz da öyle geliyor bana biz bir şeyler anlatıyoruz anlatıyoruz burada hep merak ediyorum acaba anlaşılır mı bu laflar yani cemaat bunları kavruyor mu çok önemli bir kısmını kavrayamadığı kanaati geliyor içime yani dil farkı yetmiyor burada biraz da altyapı yok kültürsüz bir cemaat magazinle beslenmiş bir cemaat. Yani din kültürü ayaklarımızın altından alınmış. Onun için bazı sıkıntılar çekiyoruz. Çok kısa şekliyle söylüyorum küfür, küfür, yani inkar. Yani bizim dilimizde küfür kelimesi biraz hafiftir. Birisi birisine af buyurun, eşeğileşek dediği zaman küfretme diyoruz ona biz. O küfür değil ama küfür içinde olana yakışır bir ifade demektir bu. Yani Müslümana pek yaraşmaz bu ifade. Ama Kur'an'ın kastettiği küfür bu değil. Sünnetin kastettiği küfür bu değil. Küfür Allah'ın nizamının inkarı demektir. Allah'ı ve O'nun koyduğu nizamı adı İslam olan nizamı Reddetmenin adı küfürdür ve bu sıfatı takınan kişi de kafirdir. O kendini nasıl takdim ederse esin. ismi Müslüman olabilir. Yani Allah'ın nizamını reddediyor ama bir Müslüman adını taşıyor. Biz ismine bakıyoruz bu bizdenir diyoruz hayır. Münafıkların başı hep onu örnek gösteriyorum size münafık dediğimiz o üçüncü sınıfın veya o gizli kafir topluluğunun asrı saadetteki reisi önderinin adı nedir? Abdullah. Abdullah beğenilmeyecek bir isim midir Allah aşkına? Abdullah İbni Übeyy İbni Selül adı Abdullah ama Kur'an'ın küfrünü ilan ettiği Hazıla bir kafir. Evet bizi işte şöyle veya böyle yönlendirenin adı şu. Sen ismine bakıyorsun yu. İsim kurtarmaz. Sonra tarihi kanavu bulayan Alevis Sünni hareketinin temelinde bulunan bir Yahudi ki onun da adı Abdullah. Abdullah İbn Sebe bu isimlere aldanmayacaksınız efendim ismi böyledir ismi duruyor ismi duruyor efendim aynı dili konuşuyoruz yani Müslüman olmak için karşındaki adamı Müslüman sayman için senin dilini mi konuşması lazım bu adamın e karşına bir Arap gelir Türkçe konuşmuyor ama Müslümandır İngilizce konuşuyor ama Müslümandır bu dilde değil bu işin ölçüsü. Irk da değil, bilmem kıtada değil, bölgede değil, mevşu değil, bu değil. Bu adam Allah'ın nizamını kabul ediyor mu? Etmiyor. Ama bölerek parçalayarak değil. Birisinin, meşhur birisinin dediği gibi e biz Kur'an'dan sadece 230 ayeti kabul etmiyoruz. Ne lazıme gelir? 230 değil, 2 değil bir tanesini reddedersen, yine nizamın tamamını reddetmiş sayılıyorsun. İmanla küfrün yapılışı arasında sık sık tekrar ediyorum, fark var. Bir adamın mümin olması için, Müslüman olması için, bu adam İslam dinini kabul eden bir kişidir diyebilmemiz için, o kişinin böyle eleştirmeden, soruşturmadan, bir bütün halinde İslam'ı kabul etmesi lazım. İslam dininin tamamını kabul etmesi lazım. Kabul edecekti Müslüman adını alsın. Ama kafir sayılması için dinden çıkmış sayılması için İslam dininin tamamını inkar etme zahmetine gerek yok. Mümin olması için tamamını kabule mecbur kafir olması için tamamını inkar etmek gerekmiyor bir hükmün inkarı yeter e ben onu cuma namazında gördüm cenaze namazında gördüm nerede görürsen gör nerede görürsen gör baştaki meselemiz bizim ibadetlerimizin başı sistemi kabul etmek ve reddetmek meselesidir efendim hem layık hem Müslüman böyle bir şey olmaz bu mümkün değil ama 72 tane müfessir getirseler ki her gün o müfessirler artıyor bu rayına oturmaz arkadaş ama siz biraz hata ediyorsunuz cemaat sözüne inanmak için bir kişinin illa onda etiket arıyorsunuz etikete saygısızlık yap. Ama etiket bir beyanın doğruluğunun da delili değildir yani. Adam çıkıyor diyor ki bu adam Hristiyandır ama cennete girecektir. İnanacak mısın ona? Yani Kur'an'ı inkar etse de, Hazreti Muhammed'i inkar etse de, İslam'ı din olarak tanımasa da kendi dinine inanıyor ya bu cennete girer. Diyor musunuz siz cemaat? Ama bunu bir profesör, doktor, bir adam çıkıp söylüyor. Aa sözleri çok hoşuma gidiyor diyorsun. Yapmayın. O sıfatlar ehliyeti anlatmak içindir. O sıfatların altında ehliyet yoksa o da geçerli değil. Etiket işi bitirmez. Ehliyet işi bitirir. Ehliyet işi bitirir ama bu etiket sahiplerini öyle üstüne zannımız var ki ehliyetin alametidir. Eskiden zaten diploma demezlerdi de şehadetname derlerdi. Yani bu kişinin bu seviyede olduğunun bir belgesidir. Bir şehadet vesikasıdır manasında idi o. Şimdi öyle olmadı. İşler değişti. Siz de yani darılmayın ama düzenden yanasınız arkadaşlar. Düzen neye müsbet diyorsa müspet diyorsunuz neye menfi diyorsa menfi diyorsunuz. Bu bu değil. Ondan sonra da kalkıp benimle tartışacaksın. Niye ben ebediyen cehennemde kalayım? Ya o şu kadar zaman canım benimle niye tartışıyorsun? Kürsüdeki adam sadece bir nakildir naklediyor eğer bir itirazın varsa Allah'a yapacaksın Resulullah'a yapacaksın niye bizim kabullenemediğimiz hükümleri koyuyorsun diye Bunlara itiraz edeceksiniz kime itiraz ettiğinizi bilmiyor musunuz hani Mekkeliler bunaltıyordu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem münasebetsiz sözler söylüyorlar her gün değişik bir ifade bu sözler karşısında Resulullah ciddi şekilde üzüntü geçiriyor. Yani birçoğunuzun okuduğu Yasin sure-i celilesinde Fela yahzun ke kavlu Cenab-ı Hak teselli ediyor. Bunların sözleri, konuşmaları sakın seni üzmesin ya Muhammed niye üzülürsün? İnna nâlemu ma yusirrun ve ma Bunların gizlediklerini de aşikareye vurduklarını biliyoruz biz bir başka ayette kad nâlemu innehu leyahzunu kellezi <yakulu> bunların sana karşı söyledikleri sözlerin ciddiyetle seni mahzun ettiğini üzdüğünü kederlendirdiğini biz biliyoruz diyor Allah. bu sözler seni eritiyor mahvediyor Sahir diyor, kahin diyor, şair diyor, yalancı diyor, iftiracı diyor. Her şeyi söylüyor adam. Bunlardan sen de üzülüyorsun, bunu biz biliyoruz. Sen niye üzülüyorsun? فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكِ Bu lafların sahibi, bu sözlerin sahibi aslında seni yalanlamıyor bunlar. İnkar ettikleri, yalanladıkları kişi sen değilsin. Velakin nazalimin bir ayetullahiye şadır. Fakat bu kafirler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani sen Kur'an'ı okumasan bunlara, Kur'an'ı gündeme getirmesen niye yalanlasınlar seni? Kur'an'ı tebliğine edene kadar Muhammedül emindin. Kur'an geldikten sonra yalancı rolüne geçirdiler seni. Yani bunlar esas Kur'an'ı hedef alıyorlar. Diğer hedef Kur'andır. Kur'an sebebiyle seni de mahkum ediyorlar. Ve dün öyleydi, bugün de böyledir. Dün öyleydi, bugün de böyledir. Şimdi görüyoruz. Adamlar suç işliyorlar ve suç işlemeye teşvik ediyorlar. Ve işleri tersine çevirdiler. Din neyi kötü gösteriyorsa o serbest bırakılıyor. Yani bütün haramlar serbest. Hatta alkış var, hatta teşvik var. Ama dinin emirleri yasak. Emirleri yasak. İstediğin yerde git kıl diyor. İstediğin yerde de kılamıyorsun maalesef. İstediğin yerde de onlar lafın gelişi. Lafın gelişi öyle sözü, sohbeti dinlenmeyecek semtlerden geçerken, suya sabuna dokunmayan yerlerden geçerken bir merdiven altı bul kendine. Bir merdiven altı. Siz bile ey Müslümanlar, siz bile iş yaparsınız. En kötü yerini mescid diye çevirirsiniz. Mescid bir de Allah'ın emri. İlla bodrumda olacak. Şşş. Namazı bodruma indiren bir millet bodrumlardan çıkamazsın. Hiç başka bir şey beklemeyin katiye. Namazı sen bodruma mı indirdin? Bodrumdan çıkamazsın sen. Niye iş hanının en güzel yerini niye mescit yapamıyorsun sen? O mescit yaptığın yer asıl senindir. Öbür dükkanlar varislere ait. Var sana ne onlardan ölene kadar yap bekçiliğini ölümünden sonra birileri bölüşsün bunu. E namaz buraya yakışmaz ki ondan acısını söyleyeyim ondan daha acısını söyleyeyim bir dönem İstanbul müftülüğündeydim bir mescit ayarlamak lazım hemen böyle düz ayak bir yer gerçekten kılmak isteyenlere de elverişli bir yer dedim ki ama müftülükten çıktıktan sonraydı bu. Orada vaiz sıfatıyla çalışırken ben burayı döşeyeyim dedim. Halısı ile her şeyiyle burayı mescit yapalım. Üzülerek söylüyorum bir meslektaşım bana dedi ki: "Yani böyle müftülüğün hemen girişinde mescit yakışır mı?" dedi ya. Ne yakışır dedim buraya peki. Burası namaz kılmaya yakış uymazsa namaz burada bir münasebetsizlik arz edersen ne yakışır buraya Allah aşkına? Yani sadece siz değil, biz de perişanız. Bizim de yüzümüz çok ak değil. Efendim, bizim de menfaatımız söz konusu oldu mu epeyce ölçüleri zorluyoruz. Sanki Yahudi ve Hristiyan uleması gibi. Sanki. Ama gerçeklerden ayrılmayalım. Siz bizi zorlayın, Taviz vermeye kalkıştığımız zaman siz bizi zorlayın, biz de sizi zorlayalım. Birbirimizi tamamlayacağız. Kimse kendi başına olamamıştır ve olamaz. Hoca cemaatsiz olamaz, cemaat hocası olamaz. Ama gelin esasta anlaşalım. Bu ülkede İslam dini devam edecek mi, etmeyecek mi? Nedir kararınız? Ettirmek mi istiyorsunuz bunu? Sanki camiye gelişinizden öyle bir şey anlıyorum. Bunlar bu ülkede İslam'ın devamından yana olan kişilerdir manasını çıkarıyorum. Ama sonra dışarıda öyle laflar duyuyorum ki sizden Allah Allah demek ki yanılmışım diyorum. Şimdi ezan noktasına geldik. Bir meselem var ona bir iki cümleyle dokunmak istiyorum. Her zaman bir şeyi söylüyorum değerli Müslümanlar. Kur'an açık açık söylüyor. Zelke bi ennallaha lem yekumu gayera ni'met anamha alaqa. Hatta yukarıyırmabim pusyib. Bu suçlulara verilen bu ceza niçin böyledir diyor Cenab-ı Hak. Bunun böyle olması şundan, şu sebeple ortaya çıkıyor ki. Bir millet kendi yapısını değiştirmedikçe kendi nefsini, kendi yapısını değiştirmedikçe hangi yapı burada daha çok söz konusudur? Manevi yapısı, kültürel yapısı ve madde yapısı onu tamamlayan taraftır. Ama işin temelinde inanç var, fikir var, kültür var. Bir millet kendi yapısını değiştirene kadar Allah o millete verdiği nimetini değiştirmez. Şöyle açık bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'u fethettik biz. İstanbul fetihten önce öyle ellerdeydi ki hakikaten o ellerin o Bizans'ın kirli ellerinin bu İstanbul'u devretmesi lazım geliyordu. O kadar perişandı ki Bizans o günkü inancıyla, ahlakıyla, bilmem nesiyle İstanbul cevherinin o ellerden çıkması gerekiyordu. Onlar o şartları hazırlamışlardı. Ama onlardan çıktığı zaman İstanbul'u devralacak kırıl kırıl bir nesil bulunduğu için Bizans'tan aldı, Müslümanlara verdi. Onlar verecek noktaya gelmişlerdi İstanbul'u. O günkü Müslümanlar da alacak noktada idiler. Tarih tekerrüldür. Şimdi geriye doğru dönüyoruz. Ne olacak bu şimdi? Bugünkü İstanbul adeta o günkü Bizans gibi oldu. O günkü Bizans, İstanbul'u elinden çıkaran Bizans ne kadar kötü ise bugünkü İstanbul hale geldi birkaç hatırlı Müslüman hariç yani bir kısım Müslümanlar hariç bir kısım Müslümanlar hariç ama o hale getirdik biz işi niye elimizden çıkmaz şunun için çıkmıyor o gün Bizans'ın bıraktığı İstanbul'u alacak bir resim vardı bugün alacak daha temiz eller yok yani benden alacak da Cenab-ı Hak bunu Yunan'a verecek. E Yunan bizden daha ileride değil ya. Yani. Alacak kişiler olmadığı için elimizden çıkmıyor. Yoksa çıkma noktasına gelmediği için değil. Nimetler geri gidiyor. Ve her sahada bu böyledir. Tek tek elimizden alınıyor. Alındı, alındı, alındı. Ben senelerce burada bağırdım aşağı yukarı 15 yıla yakın burada vaz ediyorum 25 yıl vaz ettiğim yerler var efendim 26 sene bu İmam Hatip okulları bütün eksikliklerine rağmen eldeki bir nimettir eksikleri var ayıpları var, nakiseleri var var var ama sahip çıkılması gereken bir nimettir demedim mi ben size çok söyledim onların İmam Hatip okullarının lazımı gayri mufariki olan, ayrılmaz bir parçası gibi olan, bir bütünün bir parçası gibi olan Kur'an kursları sahip çıkılması gereken büyük nimetlerdir dedik. Hiç duymadı bu millet. Çocuğumu oraya verirsem harcanır, buraya verirsem harcanır. Bu inanmış Müslümanlar bunu söylüyor. Şimdi İmam Hatip okulları boşanıyor. Parşamba gibi bir yere 30 kişi müracaat etmemiş daha. Bu trilyonlar harcadınız siz bu binalar için, bu hizmetler için vaz mı geçiyorsunuz? Bu kadar avanakça. Vazgeçiyorsunuz. Kur'an kursları körlendi. Efendim elimizde bir yaz kurslarımız vardı biliyorsunuz. Çocuklar yaz tatiline girdikleri zaman Camilerimizdeki imamlarımız, müezzinlerimiz, gelen 150 çocuk olursa, 3000 bin öğrencinin okulu bir ilkokuldan 100 öğrenci geliyordu, 150 öğrenci geliyordu. Ah çok kalabalık çocuklar diyordu imamlar, müezzinler. 3000 bin kişiden bu kadar geliyordu. Şimdi ne yapacaksınız bakayım? Şimdi diyorlar ki. 8 yıllık ilk öğretimin 5 senesini tamamlamış, 5 yılını okumuş, 6. sınıfa geçmiş olan çocukların velileri resmi bir Kur'an kursuna başvuracaklar ve oralarda okutacaklar Başvurdunuz mu bir yere? Ya neyi bekliyorsunuz Allah aşkına siz? Yani göre göre gözlerinizin önünde çocuklarınız kafirleştiriliyor bunu mu seyrediyorsunuz ya etmeyin insafa gelen Allah rızası için darılmasınlar bana İmam müezzinler de biraz memnun gibi bu işten yazın çocukları okutuyorduk herkesi bu işe katmıyorum ama böyleleri de vardı biz tatile gidecektik bu çocukları okutma derdi çıktı gidemiyorum diyor. onlar rahat camilerde kurs yok okutmuyorlar siz de rahat zaten bu işi bu noktaya getirenler sizden daha fazla rahat günden rahat bunlar kapatalım bu camileri gidelim yani bu mudur Müslümanlık Allah aşkına diyelim ki Türkiye'deki bütün yetkiler elinizden alındı bütün yetkiler elinizden alındı siz kitabınıza sahip çıkmayacak mısınız şu kadar milyon vererek oğluna İngilizceyi okutuyorsun şu kadar milyon vererek saatine matematiği öğretiyorsun ne diye Allah'ın kitabı Kur'an'ı okutmuyorsun sen ama cennete girerken benim önümden gidiyorsun baş köşeye kurulmak istiyorsun bu nasıl Müslümanlık anlayışıdır cemaat bakın bunun sonu nedir Allah korusun hiç temenni etmiyorum bir gün şu ticaret yaptığınız şu Eminönü semti varsa, var ya, buraya pasaportla gireceksiniz bir gün. O Rom Patrikhanesi gece gündüz çalışıyor. Kilise gönüllüleri gece gündüz faaliyet gösteriyorlar. Ve Çukurboslan'da, gazetelerde ilanlarını görüyoruz. Fatih Çarşamba Çukurboslan'da yazın diyor gönüllü olarak biz bilgisayar İngilizce kursu açıyoruz efendim filan hoca efendinin isim de veriyorlar orada filan hoca efendinin şarşaf diyen öğrencilerine kendi elleriyle pardisolarını diktirip giydirmenin zevkini yaşıyoruz diyorlar gazetelerde ilan veriyorlar parasız kulsuz İngilizce öğretiyor dikiş nakış kursu veriyor Bilmem veriyorum. Ben sizden kitabınıza sahip çıkın diyorum. Bir gün Topkapı Sarayı'nda Fener'deki patriğin surlar içindeki devletin başkanı sıfatıyla oturduğunu görürseniz hiç şaşmayacaksınız. Bunun gidiş bu bu işin sonu buraya doğru gidiyor. Temenni etmiyorum, dilemiyorum ama benim temenni etmemem bir şeyi önlemez ki cemaat, çocuklarınızla sahip ol. sahip olun ya niye Allah'ın e, birliğini ne diyor bu son raporda o dinsizlerin yayınladıkları raporda efendim, Allah mensubu bulunduğu kabilenin en büyük putudur işte buyur hadi ben muvahhidim diyorsun Allah vardır bir de diyorsun kaç kuruş eder bunlar ya Gelin biraz silkinin, ne için çalışırsınız siz? Ne için para kazanırsınız? Servet üstüne koyduğun servet dinini kurtarmaya yaramazsa ne işe yarayacak? Yani? Vallahi bir şey yaramayacak, bir yaramayacak bunlar yani. Üstelik ahirette azap olacak bunlar size. Ateş gerdanlık olup boynuna takılacak. Biraz şu paraları din adına harcayın Allah rızası için. Oğlunun yatı yokmuş, kızının arabasının modeli değişecekmiş ve bakalım leküm din hüküm veliye din mi diyelim ne diyelim ya Rabbi sen cümlemizi şuurlandır çocuklarınıza sahip olun bir cümle daha et bitiriyorum biz bir kurs açtık örnek olmak üzere söylüyorum Fatih Çarşamba İsmaila Kur'an kursunda ben orayla meşgulüm biliyorsunuz iki aylık bir kurs Günlüğüne bir milyon istedim. Çünkü farklı bir külfet getiriyor. Üç övün yiyecek, yatacak bu çocuk. Su harcayacak, elektrik harcayacak. Hocasına maaş vereceğim. Gündeli bir milyon diyorum. Yok diyor adam. Ben şimdi para veremiyorsun, geri döneceksin. Sana Kur'an okutamam, sana Allah'ın birliğini anlatamam diyebilir miyim? Ben demiyorum, kimseyi geri çevirmiyorum ama... Allah için mesulsunuz. Bir fakir çocuğun al yanına bir çocuğu getir. Kendi elinle getir istediğin çocuğu. Bu çocukların, bu fakir çocukların bu yaz kursunu bitirmeleri için ihtiyacım olan o 60 milyonu sizden istiyorum. Çıksın birisi desin ki 10 talebe benden. Birisi desin 50 talebe benden. Ben de daha çok çocuk alıp okutabileyim. İki ay 2 aydır ne yapalım? Razı olmadık devamlısına, şimdi buna da razı olduk ama onu da bulamıyoruz şimdi. Nereye bu gidiş? Bir daha düşünün, bir daha silkinin Allah rızası için harekete geçelim inşallah. Rabbim lütfiyle muamele buyur. el Fatih.